Câsiye suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Bu kitabın indirilişi mutlak kadir, yegane hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphe yok ki göklerde ve yerde müminler için kat'i ayetler, delaletler, ibretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yayıp üretmekte olduğu her bir canlıda da Sağlam bilgi edinecek bir zümre için ayetler, delaletler, ibretler vardır. Gece ile gündüzün bir bir ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten rızık indirip onunla yere ölümünden sonra can vermesinde, rüzgarları o halden bu hale evirip çevirmesinde de akıllarını kullanacak bir kavim için ayetler, delaletler, ibretler vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki sana bunları hak olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'ın ayetlerinden sonra hangi bir söze inanırlar? Yalana, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Ki kendisine karşı Allah'ın ayetleri okunurken işitir de. Sonra büyüklük taslayıcı olarak bunları hiç işitmemiş gibi küfüründe ısrar eder. İşte onu çok elem verici bir azab ile müştele. Ayetlerimizden bir şeye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 onlar için öyle bir azap vardır ki bu çok elem verici bir azap nevindendir. Allah emir ve izniyle içinde gemilerin akıp gitmesi için fazlu kereminden nasip aramanız için size denizi musahhar etmiş olandır. Gerektir ki şükredesiniz. O göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini kendi canibinden size rahmetle etti. Şüphe yok ki bunda İyi düşünecek bir kavim için kat'i ayetler, delaletler, ibretler vardır. Habibim, iman edenlere söyle. Allah'ın günlerinin çatıp geleceğini ümit etmeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Çünkü Allah herhangi bir kavme ancak kazanmakta olduklarıyla mukabele eder. Kim iyi amel ve hareket ederse bu kendilehine Kimde kötülük ederse bu da kendi aleyhindedir. Nihayet hepiniz ancak Rabbinize döndürülüp götürüleceksiniz. And olsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik vermiş. Onlara tertemiz rızıklardan vermiş. Onları zamanlarında alemlerin üstüne çıkarmış idik. Onlara din emrinden açık açık deliller de vermiştik. Şimdi onların bu emir hakkında ihtilafa düşmeleri başka sebeple değil. Ancak kendilerine hakikat hale dair bilgi geldikten sonra aralarındaki ihtirastan dolayıdır. Şüphesiz Rabbin onların ihtilaf etmekte oldukları şeyler hakkındaki hükmünü kıyamet günü aralarında verecektir. Sonra Habibim seni de din emrinden bir şeriatın üstüne memur kıldı. O halde sen... Ona tabi ol, bilmezlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'ın iradesinden hiçbir şey senden katiyen uzaklaştırıp def edemezler. Şüphe yok ki zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise takva sahiplerinin dostudur. Şu Kur'an, insanların kalp gözlerini açacak bir nur, sağlam bilgi edinecek zümre için bir hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülükleri kazananlar kendilerini iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanlar gibi mi yapacağız? Dirim ve ölümleri bir mi olacak sandılar? Hükmede geldikleri bu şey ne fena! Allah gökleri ve yeri Hakk'ın ikamesine sebep olarak ve herkesin kazandığı ne ise kendilerine asla haksızlık edilmeyerek onunla mukabele edilmesi için yaratmıştır. Şimdi bana haber ver. Heva ve hevesini ilahı edinmiş. Kendini bir ilim üzerine Allah şaşırtmış. bulağını kalbini mühürlemiş. Gözüne de bir perde gelmiş bir adama Allah'tan başka kim hidayet edebilir? Hala iyi düşünmeyecek misiniz? Dediler ki, bu hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölüyoruz, yaşıyoruz. Bizi o sürekli zamandan başkası helak etmez. Halbuki onların buna dair de hiçbir bilgisi yoktur. Onlar başka değil, sade öyle sanıyorlar. Karşılarında açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, onların eğer iddianızda doğrucular iseniz, ölmüş atalarımızı diriltip getirin demelerinden başka tutanakları yoktur. Peki sizi Allah diriltiyor, sonra sizi o öldürüyor. Bilahare yine sizi hakkında hiçbir şüphe bulunmayan, Kıyamet gününe o getirip toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu Allah'ındır. Batıla sapanlar kıyametin kopacağı gün, işte o gün sıranı düşecektir. Ve sen Habibim her ümmeti diz çökmüş bir halde göreceksin. Her ümmet kitabının başına çağrılacak ve onlara şöyle denilecektir bugün. Dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecek. Karşınızda hakkı söyleyip duran bu kitap bizim kitabımızdır. Şüphe yok ki neler yapıyor idiyseniz biz hepsini meleklere yazdırıyorduk. Artık iman edip de iyi iyi amel ve hareket edenleri Rableri rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçı murada erişenin ta kendisidir. Küfredenlere gelince onlara da şöyle denilecek... Karşınızda ayetlerim okunurken büyüklük taslayanlar, günahkarlar güruhu olanlar sizler değil miydiniz? Ey kafirler! Size şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. O saatin geleceğinde asla şüphe yoktur denildiği zaman siz o saatte neymiş bilmiyoruz. Tereddütten başka bir zamanda bulunmuyoruz. Biz onun muhakkak geleceğine kat'i inanç ve bilgi besleyenler, Değiliz dediniz. Onların yaptıkları amel ve hareketlerin kötülükleri kendilerine ait olmak üzere açığa çıkmış. İstihza edip durdukları şey azap onları çepe çevre kuşatmıştır. Şöyle denilmiştir, siz bu kavuşmayı nasıl unutmuş idiyseniz, bugün biz de sizi öylece azapta bırakacağız. Yeriniz ateştir Dünyadaki yardımcılarınızdan bugün sizi kurtaracak hiçbir şey ve kimsede yoktur. Bunun sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini bir eğlence edindiniz. Sizi dünya hayatı aldattı. İşte bugün onlar buradan çıkarılmayacaklar. Onların tarziyeleri de kabul edilmeyecektir. Demek bütün hamd, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbi, hem alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde de, yerde de büyüklük ancak O'na mahsustur. O mutlak kadirdir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.